Visa Expressi Pars'ı dünyanın müziği Hazırlayan ve sunan Mülayim Bülent Kılıç. Selam ber dostane Jeremy. Azacık radyo, Bernamie Fizan Ekspresi ile Müşnevit. Milat Bülent Kılıç Esten. 16 Eylül İranlı genç kadın Mehsa Jina Emini'nin darbedilip hastaneye kaldırıldığı, 17 Eylül ise onun yaşamdan koparıldığı tarihti. E, İranlı muhalifler son bir aydır bir takım ayaklanmalar için hazırlıklar yapıyordu. E, i̇lk işaretler 14-15 Eylül'de gözüktü. E, kimi kentlerde eylemler düzenlendi. Geceleri pencerelerden sloganlar atıldı. E, rejim durumun farkında olduğu için özellikle bazı kentlerde fiili bir olağanüstü hali ilan etmişti. E, 16 Eylül geldiğinde tüm gün neredeyse sessizlik içinde geçti. Rejimin çerileri 48 saattir teyakkuz halinde olmanın yorgunluğu içindeydiler ve ortam e, durgundu. E, ama havanın kararmasıyla birlikte İran'ın birçok bölgesinde barikatlar kurulmaya başlandı ve e, eylemler düzenlendi. E, Sekkız'da Ferdin Cafer'i polis kurşununa hedef oldu. E, rejim önce Cafer'nin silahlı olduğunu söyledi ama olayın Birçok tanı olduğu için de hemen ağız değiştirdiler ve bu kez de onun muhaliflerce öldürüldüğünü söylediler. Ee, yani İranlı devrimciler e, ayaklanmaların bu ikinci sürecinin ilk gününde ilk kayıplarını vermiş oldular. Ee, Tabi Yığınla kentte birçok eylemci de gözaltına alındı. Bunu da eklemek gerekir. Bugünkü ilk parçamız e, Mehsa Jina Emini ayaklanmaları sürecinde yapılmış bir şarkıyla olacak. Bu şarkı e, 1955 yılından bir filmin müziği, e, Avrupa filminin müziği, 70'li yıllarda yapılmış bir Türkçe versiyonu da var. Dinlediğinizde sanıyorum ki melodisini tanıyacaksınız sanıyorum. E, Yek petre hun ez guşet mirizet. Kulağından bir damla kan sızıyor, diyor bu şarkı. Beklenen olmadı sanıyorum ve Mehsan'ın katlediliş yıldönümünde birçok yerde ayaklanmalar, eylemler düzenlense de bunlar süreklileşemedi. Tabii ki yarın bir gün ne ver olur bunu kestirmek güç, bakacağız ve göreceğiz. Yakınca zamanda yapılmış başka bir devrimci şarkıyla devam edelim diyorum. Biya ve Hemsedâşo Bâmen, Gel ve Sesteşol Benimle adlı bir parça bu. Dinliyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir cumartesi günleri saat 15'te yayınlanıyor. şuşagapi İranlı bir müzisyen ve yazardı. Artık yaşamıyor ama yetenekli bir sanatçıydı. E, yıllar önce onun hakkında bir özel program da yapmıştım. E, belli aralarla ondan bir şeyler de çalmaya çalışıyorum. Az sonra e, dinleyeceğimiz parçayı geçtiğimiz günlerde bir kez daha dinledim ve e, Şuşa Hanım'a bir kez daha hayran oldum. Dolayısıyla size de bir kez daha dinletmek istedim. E, 1971 yılından bir halk şarkısı bu. O, o gün e, icra edilmiş bir halk şarkısı Şuşa tarafından. Ve Lor Becce adını taşıyor. Yani Lor Çocuğu. Eğer çevrenizde bir çocuk varsa e, lütfen ona da dinletin diyeceğim. Çünkü sanırım hoşuna gidecektir. E, evet, eylemler Mehsa Şina Emini'nin katliyle başlamıştı ama sonrasında birçok genç e, katledildi. E, bu nedenle bu aralar her gün bir başkasının e, ölüm yıl dönümüne denk gelecek sanıyorum. E, bu nedenle ben e, Yunus Emre'nin ve Ergin Günçen'in şiirlerine de bir selam vererek genç ölenler için bir program yapayım dedim. E, yaşamla, ömürle, gençlikle ilgili şarkılar çalmak istedim. İçinde bu kavramların e, geçtiği şarkıları toplamaya çalıştım. E, konuyla ilgili ilk şarkımız Afgan coğrafyasından olacak. E, Üstad Naşinas'ın bir bestesi ve yine o söylüyor. E, parçanın yığınla yorumu var. Hatta naşinas bile farklı zamanlarda pek çok kez söylemiş bu parçayı ama çoğunun kayıtları ne yazık ki yeterince temiz değil. Ee, dolayısıyla ben bu eski versiyonlardan bir tanesini seçmiş oldum. Ee, parça Peştu dilinde. Ee, bu yüzden ben de tamamını anlayamıyorum. Ama yaklaşık olarak şöyle diyormuş. Şirin ömür e, nasıl da geçiyor. Su gibi akıp gidiyor ama kalp niçin bu hızın farkında değil? Şirin omr Çeterci Dere kadre, Afgan müziğinin önemli adlarından Üstad Naşinas söylüyor. İran müziğinden örneklere geçmeden Afgan müziğinden bir şarkının iki versiyonunu dinleyeceğiz. Afgan sanatçı Ferhat Derya ile ünlenen bir şarkı bu ve Derya'nın yaklaşık 30 yıl önce seslendirdiği bir parça. Ee, ama Ferhat Derya'nın parçasından önce genç Afgan şarkıcı Kavga Taba'nın yorumunu dinleyeceğiz. Ee, Kavga Taba'nın Avrupa'da yaşıyor. Ee, çok genç ve henüz bir albümü de yok ama ben geçen yıl özel bir programla onu da tanıtmıştım. Ee, bugün dinleyeceğimiz parçaysa evinde, yatağının üzerinde bir arkadaşının eşliğinde söylüyor. Ee, Kavga Taba'nın yorumu bu şarkıyı bir ağıt niteliğine büründürmüş. Ee, şarkının adı Donya Gozeran yani Dünya Geçicidir. Ee, geçicidir e, ama kavga taban bu durumu gamla karşılıyor. Oysa Ferhat Derya e, bir tür hayyancıl bakış açısıyla e, süreli ve sınırlı olan yaşamı daha güzel geçirmeye odaklanmış gözüküyor. Dünya geçicidir, dünyanın işleri geçicidir ama güzel yaşayalım ey genç sevgili diyor şarkı. Önce Kavga Tabanı, ardından da Ferhat Derya'yı dinliyoruz. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi iki haftada bir cumartesi günleri saat 15'te yayınlanıyor. Afganistan coğrafyasından İran coğrafyasına geçelim. Ve eskilerden 1960'lı 70'li yılların sevilen müzisyenlerinden olan Cemşit Şeybani'den bir parça dinleyelim. E, bu şarkıyı görece yakın bir zamanda Ali Rıza Korbani de yorumladı. E, o da güzel ama ben bugün bu eski parçayı çalmak istiyorum. Zendegi Hubest, Yaşamak Güzeldir. Hüseyin Nur Şarkın, yani Hüseyin Nur Şarkın seslendirdiği güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. E, Nur Şarkı da e, epey zaman önce size tanıtmıştım. Ee, Nur Şark hem İran hem de Rusya vatandaşı ve savaştan önceki yıllarda e, Rusya'da ve Ukrayna'da müzik çevreleriyle yakın ilişkisi vardı. Ve buralarda e, konserler veriyordu, müzik yapıyordu. E, şu sıralar nerede yaşıyor ve ne yapıyor ne yazık ki bilmiyorum. E, Nur Şark'tan dinleyeceğimiz parçanın adıysa Dovre Cevani yani gençlik dönemi, gençlik çağı. Dinliyoruz. Gençlikle ilgili bir başka İran klasik sanat müziği parçasıyla devam ediyoruz. Reza Rezai Perver söylüyor. Gom Kerdem Cevani ra. Yani gençliği kaybettim. Polonya kökenli genç Alman sanatçı Petra Nachmanovayı soyadını doğru telaffuz ettiğimi bilmiyorum ama işte Petrayı ee, sanıyorum birçoğunuz tanıyorsunuz, ee, tanımayanların da tanımasını e, öneririm. Çünkü sazıyla ve sözüyle çoktandır bu ülkenin, halk müziğinin bir parçası olmuş durumda. Ee, yetenekli, başarılı, güler yüzlü ve alçak gönüllü bir arkadaş. Ee, ara ara İran ve Afgan şarkılarını da e, çalıp söylüyor. Ee, dinleyeceğimiz bu parçadaysa İranlı e, Hüseyin Behar e eşlik etmiş. Ve parçanladı. Hoda Hafes Ey Cevani yani Hoşçakal Ey Gençlik. 18. yüzyıl İran şairlerinden biri olan Hatef'in bir şiirinden bestelenmiş Nevai adlı parçayla bugünkü programı da kapatıyor olacağız. E, bu şiirden bestelenmiş birçok şarkı var ve ben e, Bijen Bigen'inkini, Tara Tiba'nınkini, e, Fransa'da yaşayan Mehtap'ınkini ve birkaç başkaca parçayı size daha önce dinletmiştim. Bugün bir kez daha Derya Dadver'den dinliyor olacağız. E, gençlik geçiyor ve sen kadrini bilmiyorsun diyor şarkı. Ama bir de şöyle diyor, incitmeyin gönlümü. Çünkü bu vahşi kuşun uçtuğu dama bir daha zondu, zordur konması. Ta habername diğer diger, golo, gol başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.